Beşinci risale olan, beşinci mesele, şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْنِ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Kur'an-ı Mucuzul Beyan tekrar ile اَفَلَا يَشْكُرُونَ اَفَلَا يَشْكُرُونَ وَسَنَجْزِ شَاكِرِينَ لَا اِنْ شَكَرْتُنْ لَا اَزِيدَنَّكُمْ بَلِلَّا تَعْبُد Hala şükretmezler mi? Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Şükrederseniz nimetimi elbette arttırırım. Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden mi ol? Gibi ayetlerle gösteriyor ki, Haluk Rahman'ın ibadından istediği en büyük iş şükürdür. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle davet eder. Ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip, bir عَلَاءِ رَبِّكُمَا كُتَذِّبَانُ Rabbinizin nimetlerinden hangi birini intihar edersiniz? Fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. Şükürsüzlüğünü bir tekzit ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i gösteriyor öyle de. Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edese görmüyor ki, kainatın teşkilatı, şükrü intihaç edecek bir surette. Her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona teveccüh oluyor. Güya şu şecere-i hırkatın en mihim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en âlâsı şükürdür. Çünkü hırkat-ı görüyoruz ki, mevcudat-ı bir daire tarzında teşkil edilip, içinde nokta-ı olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın nevazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intikaf ediyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanın noktayı de bırakıyor. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahkar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Hale i Celal zihayatlar içinde insanı intihar ediyor. Âlem de onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki, Alem insaniyetle, belki hayvanın âlemi de, bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Ve noktayı merkeziye de rızık vaaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvana ı adeta ı ettirip, onları umuven ve ı hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızık da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok elvaından yalnız bir nev'inin katlarını tanımak için lisan ve kuvve-i bir cihazla maklumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki Her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi, bütün envaiyle, manen ve maddeten, halen ve kalen, şükürle kaindir, şükürle oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştah ve iştiyat bir nevi şükrü fıtriyidir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayrı şuuri bir şükürdür ki, bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfürle, O fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel, süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayat-ı şevke davet eder ve şevkle bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder, bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana terbiye eder, nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onunla talen ve şükre irşad eder ve Ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona kaptırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzet-i zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükürle kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin, malik-i keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürür. şu dünyada dahi cennetin batı bir zevkini manen taktırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazineye i camiye olduğu halde şükürsüzlükle nihayet derecede sukurt eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi Lisan'daki kuvve-i Cenab-ı hesabına yani manevi vazife-i ile rızka mütevecih olduğu vakit o dildeki kuvve zayika, rahmeti zaika, bir nihai ilahiyenin hadsiz matlahlarına şahit bir müfettiş, hamid bir nazırı ale Kadir hükmündedir. Eğer nefis hesabını olsa, yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek teveccüh olsa, o dildeki kuvve-i bir nazırı ale Kadir makamından batın fabrikasının yasakçısı ve midet havlusunun bir kapıcısı derecesine sıkıntı eder. Nasıl rızkın şu hizmettarı şükürsüzlükle bu dereceye sukut eder? Öyle de Rızkın mahiyeti ve sair kademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en edna makama inerler. Kaynak halikanın hizmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün miktiası kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı fırstır ve israptır, sürmetsizliktir. Haram, helal deneyip rastgelemi yemektir. Evet fırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir hem vasıtası zillettir. Hatta hayat-ı sahip olan mübarek karınca dahi dünya fırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış, ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senere birkaç tane buğday kafi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Dünya mübarek arı kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden dalı insanlara emr ilahi ve ihsan eder, yedirir. Evet, Zat-ı Adqis'in alem zatisi ve en azami ismi olan Lahzullah'tan sonra en azami ismi olan Rahman, rızka bakar. Ve şükürle ona yetişilir. Hem Rahman'ın en zahir manası Rezzah'tir. Hem şükrün en var O nevilerin en cami ve fehliste umumiyesi namazdır. Hem şükür içinde safi bir imanla var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve elhamdülillah yiyen adam o şükürle ilan eder ki o elma doğrudan doğruya, dest kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine rahmetin hediyesidir demesiyle ve itikat etmesiyle her şey cüz'i olsun, külli olsun onun dest-i kudretine teslim ediyor ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükürle beyan ediyor. İnsan-ı küfran nimetle ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçini söyleyeceğiz şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükretse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Ukrevi bir meyveyi cennet olur. Verdiği lezzetle Cenab-ı Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevillikleri ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve tüflü, fosa ve kışvi yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına yani anasıra inkılat etmeye gidiyor. Eğer şükretmezse o muvakkat lezzet ile bir elem ve teessüf bırakır. Ve kendisi dahi fazurah olur. Elmas mahiyetindeki nimet kömürekler verir. Şükürle zail hızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lesetten sonra fazurahdır. Evet rızkın başka layık bir sureti var. O da şükürle o suret görünür. Yoksa ehl-i daflet ve dalaletin rızkı aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas ettiği ehl dalalet ve gaflet ne derece hısaret ediyorlar. Enval-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cani bir ayna ve bütün rahmetimin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir muciz Ve bütün esmasının cilvelerini vaziyetlerinin inceliklerini nizana çekeceği aletleri havi bir halite-i suretinde halk etmiştir. Onun için hassiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hassiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahzeli tatbime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa esvel-i sahibine düşer. Bir zulm-i azimi eder. El hasıl en ala ve en yüksek tarik olan tarik-i ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle kabir edilmiş der tariki acz-i mendil lazım ahmet, çağır, çiz acz-i mutlak, takr-i mutlak şevk-i mutlak, şükr-i mutlak aziz Allahümme ce'anna mineşşakirin bir rahmet kiya erhamel rahimin Allah'ım bizü şükredenlerden evde rahmetinle ey erhamer rahimin subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Ali hakikatin misin allahum salli ve sellim ala seydina muhammedin seyyid'is ve alihi Allah'ım şükredenlerin ve hamd edenlerin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e a.s.v. ve bütün an ve ashabına salat ve selamet âmî. Onların duaları alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözlerin